Kuran ve sünnet ışığında Sahih İlmihal Bismillahirrahmanirrahim Şüphesiz hamd yalnız Allah'adır O'na hamd eder, O'ndan yardım ve mağfiret dileriz Nefislerimizin şerlerinden, amellerimizin kötülüklerinden Allah'a sığınırız Allah'ın hidayet verdiğini kimse saptıramaz O'nun saptırdığını da kimse doğru yola iletemez Şehadet ederim ki Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. O bir ve tektir. Onun ortağı da yoktur. Yine şehadet ederim ki Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın kulu ve Resulü'dür. Ey iman edenler! Allah'tan nasıl korkmak, korkmak gerekirse öyle korkun ve ancak Müslümanlar olarak ölünüz. Ali İmran Suresi Ey insanlar! Sizi tek bir candan yaratan ve ondan da işini var eden, her ikisinden birçok erkek ve kadınlar türeten Rabbinizden korkun. Kendisi, kendisi adına birbirinizden direklerde bulunduğunuz Allah'tan ve akrabalık bağlarını kesmekten sakının. Şüphesiz Allah üzerinize tam bir gözetleyicidir. Nisa suresi Ey iman edenler, Allah'tan korkun. Ve dost doğru söz söyleyin. O da amellerinizi lehinize olmak üzere düzelsin. Günahlarınızı da mağfiret etsin. Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse büyük bir kurtuluşla kurtulmuş olur. Ahzab suresi. Bundan sonra şüphesiz sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. İşlerin ön kötüsü sonradan çıkarılanlarıdır. Her sonradan çıkarılan şey bidattir ve her bidat sapıklıktır. Her sapıklık da ateştedir. Allah Celle Celalü'nün haram kıldığı, kör, taklit ve taasubun hakim olmaya başladığı bu zamanda, Yüce Allah'ın Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile gönderdiği, sahabilerin vahye teslim olarak tabi olduğu, ihtilaf ve şüphelerden uzak olan dine, akide, ibadet ve muamelat hususlarında Allah'ın kitabı ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sahih hadisleri ışığında hareket etmek isteyen Müslümanlara kolaylık sağlaması için bu konuda dinimizde eksikliğini gördüğüm bir fıkıh kitabına olan ihtiyaçtan dolayı bu ilmi hali hazırlamaya karar verdim. Zira Yüce Allah şöyle buyurmaktadır. Helak olan delil üzere helak olsun ve yaşayan da Delil üzerine yaşasın. Enfal Suresi Muhakkak ki Allah'ın kitabında ve sahih sünnette de taklidi kınayan deliller mevcuttur. Bu iki kaynağı en güzel anlayıp hayatlarına geçiren sahabiler de taklidi kınamışlardır. Bu konuda birçok bir bir, birkaç örnek vermek gerekirse, i̇bn Mesud radhala anhu dedi ki, ''Sizden biriniz dininde bir kimseyi taklit etmesin zira o iman etmişse iman etmiş, küfretmişse küfretmiş olur.'' İlle de birine uyacaksanız, ölmüş olan sahabilere uyunuz. Zira hayatta olanın fitneye düşmesinden emin olunmaz, olunamaz. Tebarani, ricali sahi ile rivayet etmiştir. Muaz bin Cemel Radyoğlu anhuda da dedi ki, Şu üç şeyden sakının, alimin sürçmesi, münafığın Kur'an ile Kur'an'ı alet ederek mücadelesi ve boyunlarınızı koparan dünya, Alimin sürçmesine gelince hidayet olsa hidayet üzere olsa bile onu dininizde taklit etmeyin. Lakin ondan ümidinizi de kesmeyin. Münafığın Kur'an ile mücadelesine gelince. Şüphesiz Kur'an yola aydınlatan bir fener gibidir. Bildiğinizi alın, bilmediğinizi alimine havale edin. Boyunlarınızı koparan dünyaya gelince Allah kimin kalbini zengin kılmışsa işte gerçek zengin odur. Bu yazılanlar sahihtir. La leka'i itikadi elü sünne tabarani de yer almıştır. İbni Abbas radallahu anhuda şöyle demiştir. Hataları olan alime tabi olana yazıklar olsun. Oradakiler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 Bunları tasdiklemiştir. Muaz bin Cemal radiyallahu anhunun rivayet ettiği bir hadisi şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Şüphesiz sizler aranızda iki sarhoşluk ortaya çıkmadığı sürece Rabbinizin açık delili üzere olacaksınız. Cehale sarhoşluğu ve yaşama sevgisi sarhoşluğu. Sizler iyiliği emreder ve kötülüğü yasaklarsınız. Allah yolunda da cihat edersiniz. Aranızda dünya sevgisi ortaya çıkarsa ne iyiliği emredip kötülükten yasaklarsınız ve ne de Allah yolunda cihat edersiniz. İşte o gün kitap ve sünnet ile konuşanlar, ensar ve muhacirlerden öne geçenler gibidirler. Elbani, El-Hadisi, huccetün Bil Nefsi, Fil-Akaid Vel-Ahkam, Sayfa yetmiş bu hadiste bahsedilen cehalet ve dünya sevgisi sarhoşluğu ortaya çıkmış, iyiliği emir, kötülüğü engel olma ve Allah yolunu cihat terk edilmiştir. Allah'tan niyaz ederim ki, kitap ve sünnet ile konuşularak hayatın bu iki sağlam kulpa göre düzenlenmesine, vidatlerin söndürülüp sünnetin yayılmasına ve hadiste müjdelenenlerden olmamıza ve bu çalışmaları bir vesile kılsın. Amin. Kitabın hazırlanmasında kaynak olarak hadis, fıkıh ve tefsir eserlerinin yanı sıra son devrin ilimlerinden muhtelif eserlerinden büyük ölçüde istifade edildi. Allah'tan onlara ve bu kitabın yayına hazırlanması, basılması, dağıtılması ve insanlara ulaştırılması hususunda emeği geçen herkese, hayırlı mükafatlar vermesini, katında salih amel olarak yazmasını, bu çalışmalarda vaki olmuşsa kusurlarımızı affetmesini ve bunları fark eden dikkatli gözler tarafından ıslahını nasip etmesini dilerim. Kitabın ilk baskısında eksikliğini gördüğümüz bazı hususlarda, farkına vardığımız bazı hataların tahsisini bu baskıda sunmaya çalıştık. Fark ettikleri eksiklik ve hataları uyaran Müslümanlara, Buradan teşekkür etmek isterim. İftiracıların ve hasetçilerin şerrinden Allah'a sığınırım. Muvaffak kılacak olan Allah Celle Celalidir. Şüphesiz O her şeye kadir olandır. Sünnete tabi olma ve ona muhalifi sözleri terk etme hakkında imamların söyledikleri bu bölüm şey Nasurettin El-Rabin El-Elbani'nin sıfat Salatin Nebi'yi sallallahu aleyhi ve sellemin adlı eserinin Mehmet Teker tarafından yapılan tercümerinden alınmıştır. Burada imamların sözlerinden vakıf olabildiklerimizi vermemiz faydalı olacaktır. Onları taklit edenlere, hatta mertebe bakımından onlarda alt derecede olan körü körüne taklit edenlere, ve onların sözlerine ve mezheplerine gökten inmiş gibi tutunmuş olanlara umulur ki bir nasihat ve hatırlatma olur. Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki, Size Rabbinizden indirilmiş olana tabi olun. Onun dışında velilere, dostlara tabi olmayın. Ne de az hatırlıyorsunuz, öğüt alıyorsunuz. Araf Suresi İmamların Söyledikleri 1. Ebu Hanife Bunların ilki İbam, İmam Ebu Hanife Numan bin Sabit'tir. Mezhebinden olanlar ondan çeşitli söz ve ifadeler nakletmişlerdir. Hepsi de tek bir şeye götürmektedirler ki o da şudur. Hadisi esas almak, ona muhalif olan görüşleri terk etmek vaciptir. 1. Hadis sayı olduğunda benim mezhebim odur. Hadistir. İbni Abidin Haşiye İbn-i Abidin Abid Risale'lerinden biridir. Eğer hadis sahih olur da mezhebi muhalif olursa hadisle amel edilir. Bu da onun mezhebi olur. Hadisle amel etmekle de kişi Hanife olmaktan çıkmaz. Çünkü Ebu Hanife'nin hadis sahih olursa benim mezhebim odur hadistir sözü sahih bir yolla gelmiştir. Nitekim İbn-i Abdilber, bunu Ebu Hanife ve başka alimlerden de rivayet etmiştir. Derim ki bu ilimlerin ve takvaların kamil olmasının bir sonucudur çünkü burada bütün sünneti kuşatmadıklarına işaret etmişlerdir. Bütün bütün sünneti kuşatmadıklarını işaret etmişlerdir. Daha sonra geleceği üzerine İmam Şafii bunun açık bir şekilde ifade etmiştir. Yani bazen olaylar kendilerine ulaşmamış. Bir sünneti muhalif olmuş görüş sarf edebilirler. Böyle bir durumda bizlere sünnete tabi olmayı ve bunu onların mezhebi olarak kabul etmeyi emretmem, emretmişlerdir. Allah hepsine rahmet eylesin. 2. Bir kimsenin nereden aldığımızı bilmeden bizim sözümüzü alması, onunla amel etmesi helal olmaz. Bir rivayette de benim delilimi bilmeyen bir kimsenin sözlerimle fetva vermesi Haramdır. Çünkü biz beşeriz. Bugün bir söz söyler. Yarın ondan geri dönebiliriz. İbni Abdilber Burada İbni Abidin ve ikinci rivayette üçüncü rivayet ise İmam Zuferden sahip bir senetle rivayet edilmiştir. Bunun benzeri gibi sözlerle Ebu Hanife'nin talebeleri Ebu Yusuf İmam Zufar, Affiye bin Yezid'den rivayet edilmiştir. Ebu Yusuf'tan gelen rivayetin sayı olduğu söylemiştir. 2/344. Ye Bakmamız yeterlidir. Derin ki, delillerini bilmeyenler hakkında söyledikleri bu ise, sözlerinin delile muhalif olduğu bildiği halde delile muhalif fetva verenlerin durumu nedir acaba? Bu sözü iyice düşün. Bunu bir daha tekrar edelim. Delillerini bilmeyenler hakkında söyledikleri bu ise sözlerinin delile muhalif olduğunu bildiği halde delile muhalif fetva verenlerin durumu nedir acaba? Çünkü bu tek başına körü körüne taklidi yıkmaya yeterlidir. Bundan dolayı bazı mukallitler Ebu Hanife'nin delilini bilmeden onun sözüyle fetva veremeyeceğini söylediğimde bunu Ebu Hanife'ye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 Bunun sebebi imam çoğu zaman görüşlerini kıyasa dayandırmaktadır. Daha sonra da güçlü bir kıyasa vakıf olur, yahut Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den konu hakkında bir hadis ona ulaşır, bunun üzerine onu alır ve eski görüşünü terk, terk ederdi. Şahrani el özetle şunu söyler, İmam Ebu Hanife hakkında bizim gibi her insanların kanatı şudur, Şayet o şeriat tedvin edildikten, hafızların şeriatını toplamak üzere yaptıkları yolculuklar bittikten sonra yaşamış olsaydı ve bunlara ulaşsaydı bunları esas alır, yapmış olduğu her kıyası da terk ederdi. O zaman da diğer mezheplerde az olduğu gibi kıyas, onun mezhebinde de az olurdu. Ancak onun döneminde şeriat, tabi'in ve etba'u tabi'in arasında köylerde ve şehirlerde Dağınık bir halde olunca <gülüyor> mezhebinde kıyas diğer mezheplere oranla zarureten daha çok olmuştur. Çünkü kıyas yaptığı meselede nas mevcut değildi. Diğer imamlar ise bundan farkıdır. Çünkü onların dönemlerinde hafızlar hadislerin cem işini bitirmişler ve onları tedvin etmişlerdi. Böylece hadisler birbirlerinin cevabı olmuşlardı. İşte kıyasın onun mezhebinde çok diğerlerinin mezheplerinde az olmasının sebebi budur. Bunun büyük bir kısmını Ebu'l-Hasenat nafiul kebir sayfa 135'te nakletmiş, ona izah eder ve destekler mahiyette talik yapmıştır. Dileyen oraya bakabilir. Derim ki eğer bu Ebu Hanife'nin bazı sahih hadislere muhalefet etmiş olmadaki mazereti ise, kaldı ki bu kesinlikle geçerli bir mazerettir. O zaman bazı cah cahillerin yaptığı gibi ona tan etmek, tenkit edip eleştirmek ve eleştiride aşırıya gitmek caiz değildir. Birakis ona karşı edepli olmak lazım gelir. Çünkü dininin korumasını yapan imamlardan bir imamdır. Dinin feri konuları hakkında ondan nice görüşler elimize ulaşmıştır. Ayrıca hata da etse, isabet de etse her halükarda ecrini alacaktır. Bunun yanında ona saygı duyanların, onun sayı hadislerle muhalif görüşlerine bağlı kalmaları da caiz değildir. Çünkü sözlerinde beyan edildiği gibi bunlar onun mezhebi değildir. Bunlar bir vadide, diğerleri de bir başka vadidedir. Hak ise ikisinin arasındadır. Rabbimiz bizlere ve iman etmede bizden önce gelen kardeşlerimize mağret et. Kalbimizde mümin olanlara karşı en ufak bir kin bırakma. Rabbimiz sen, raufsun, rahimsin. Haşr suresi. 3- Allah'ın kitabına ve Resulüne sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerine muhalif bir söz söylesem, sözümü terk edin. Burada Fellani el-İlka sayfa 50'de ayrıca bunu İmam Muhammed'e de nispet etmiştir. Ardından şöyle demiştir. Bu ve benzeri sözler tabii ki müçtehit için değildir. Çünkü bu hususta onların sözlerine ihtiyaç yoktur. Bilakis bu mukallid için geçerlidir. Derim ki Şarani El Mizan'da 1-26 bu söze binaen şunları söyler. Şayet imamın vefat ettikten sonra sayı olduğu ve bunlarla amel etmediği ortaya çıkan hadisleri ne yapayım dersen? Cevabım şudur. Yapman gereken hadislerle amel etmektir. Çünkü imanın çünkü imanım bunları ulaşsaydı ve ona göre sahih olsaydı belki bunlarla amel etmeyi sana emrederdi. Çünkü imamların hepsi şeriatin eseridir. Eseridir. Bunu yapan da iki eliyle hayrı kucaklamış olur. Kim de imamım onunla ima, amel etmedikçe bir hadiste amel etmem derse Hayrın çoğunu elinden kaçırır. Nitekim mezhep mukalitlerinin çoğunun durumu çıkan her hadiste amel etmekti. Halbuki yapmaları gereken imamların vasiyetini yerine getirmek üzere ondan sonra sayı olduğu ortaya çıkan her hadisle amel etmekti. Çünkü bizlerin onlar hakkındaki kanaatimiz şudur. Şayet onlar yaşasalardı ve onlardan sonra sayı olduğu ortaya çıkan bu hadisleri elde etselerdi, Hadisleri esas alır ve onlarla amel ederlerdi. Yapmış oldukları bütün kıyasları da söylemiş oldukları sözleri de terk ederlerdi. İkinci imamımız İmam Malik bin Enes İmam Malik ise şöyle demektedir. 1. Ben bir beşerim, isabet de eder, hata da ederim. Benim görüşlerime bakın, kitap ve sünnete uyanları alın, kitap ve sünnete uymayanların hepsini terk edin. İbni Abdilber el-Cami, ondan da İbni Hazım Usulü'l-Ahkam, El-Fullani, sayfa 72'de bunu açıklamıştır. 2. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dışında her insanın sözlerinin bir kısmını alınıp bir kısmı terk edilebilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ise bundan müstesnadır. Bu sözün İmam Malik'e nispeti müteahhir alimler arasında meşhurdur. İbni Abdülhadi irşad, e, İrşadü salik'te Sayfa 1-227. Nüshada sayı olduğunu söylemiştir. İbni Abdülber el-Cami 2-91'de İbn Hazm Usulül Ahkam'da Utev Münihacit sözü olarak rivayet etmişlerdir. Takiyyüddin Es-Subki de aynı şeye kanaat etmiştir. İbn Abbas'tan Radlullah Anhu'dan gelen eee Radlullah Anhu'dan gelen rivayete göre ve çok güzel de bir söz olduğunu belirtmiştir. Ardından şöyle demiştir: bu sözü İbni Abbas'tan mücahit olanlardan İmam Malik almıştır ve ondan meşhur olmuştur. Derim ki onlardan da İmam Ahmet almıştır. Ebu Davud, mesar İmam Ahmet diyor ki, Ahmet'in şöyle dediğini işittim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dışındaki herkesin muhakkak sözlerinden alınır da bırakılır da. 3- İbn-i Vef diyor ki, İmam Malik'e abdest alırken ayak parmaklarının arasına tahlil, el parmaklarıyla arasına su ulaştırma meselesi sorulduğunda, şöyle dediğini duydum. Bunu yapmak vacip değildir. İnsanlar gidinceye kadar sustum. Sonra ona dedim ki, bu hususta elimizde rivayet edilmiş olan bir sünnet var. Dedi ki, nedir o? Dedim ki, bize, Leys bin saat İbn-i Lehiya,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 bu mesele tekrar sorulduğunda insanlara böyle yapmalarını emrettiğini gördüm. Üçüncü imamımız İmam Şafii İmam Şafii'ye gelince bu hususta ondan nakledilenler daha çok ve daha da güzeldir. Şafii mezhebine tabi olanlar da Bununla daha çok amel etmişlerdir. Bu sözlerden bazıları şunlardır. İbni Hazm diyor ki, taklit edilen fukaha'nın kendileri taklidi reddetmişlerdir. Talebelerini taklitten nehyetmişlerdir. Bu hususta en titizleri İmam Şafii'di. Sahih hadislere tabi olmak ve delillerin gerektirdikleriyle amel etmek hususunda başkalarından daha açık ifadelerde bulunmuştur. Ayrıca her şeyde taklit edilmekten de beri olduğunu belirtmiştir. Bunu da açık bir şekilde ifade etmiştir. Allah ecrini bol bol versin birçok bir hayrın sebebi olmuştur. 1-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 Eravizemül Kelam 3471 ve fullani sayfa 100 ikinci rivayet ise Ebu Nuaym el-Hilye İbn Hibban Sahih'inde 3e 284 sahih bir senedle rivayet etmişlerdir. Kaynaklarını da altta zikrediyorum inşallah. 4 Hadis sahih olduğunda benim mezhebim o hadistir. Nebevi El Mecbu Şarani 1.57 Bu sözü Hakim ve Beyhaki'ye dayandırmıştır. Şarani diyor ki İbni Hazm dedi ki yani ona veya başka alimlere göre sahi olursa Derim ki bundan sonra gelen sözünde bunu açık bir şekilde ifade etmiştir. Nebevi özetle şunu söyler. Mezhep alimlerimizin bununla, e, bununla tesvik meselesinde 5 vakitte ezan okunduktan sonra namaz vakti, haydi namaza, haydi namaza gibi bir tabirle ayrıca namaza çağrılması, ayrıca namaza çağrılması meselesi ve hastalık özründen dolayı ihramdan çıkmayı şart koşmak gibi bir e, meselelerde amel etmişlerdir. Bu meseleler dışında başka meseleler de vardır. Meselâ kitaplarında olduğu gibi. Mezheplerimizden hadise dayanarak fetva verdiği nakledilenlerden bazıları Ebu Yakup, e, Elbu Vaytı, Ebu'l Kasim, Etteraki'dir. Bunu kullanan muhaddis arkadaşlarımızla İmam Ebu Bekir, Elbeyhaki ve benzeridir. Mezhebimizin eski mesuplarından bazıları bir meselede hadis bulurlarsa Şafi'nin mezhebi de o hadise muhalif ise hadisle amel eder ve ona dayanarak fetva verirlerdi. Ek olarak şunu söylerlerdi, Şafi'nin mezhebi hadise muvafık olan şeydir. Şeyh Ebu Amr diyor ki, Şafilerden biri mezhebine muhalif bir hadis görürse bakar, eğer mutlak manada veya o bab yahut meselede içtihadi unsurları haz ise bağımsız olarak o hadisle amel edebilir. İçtihadi unsurları haiz değilse ayrıca hadise muhalefet etmek ağrına gidiyorsa, ve hadise muhalefet etmeye sadra şifa bir cevap bulamıyorsa, şafii dışında bir imam o hadisle amel etmişse o da onunla amel edebilir. Bu da ona imamının mezhebini bırakma ve mazeret olur. Bu da söylediği güzel bir şeydir. Allah doğrusunu bilir. Derim ki ortada i̇bn Salah'ın değinmediği bir suret daha var. O da eğer hadisle amel eden kimseyi bulamazsa böyle bir durumda ne yapar? Bu, soru, bu soruya Takı Yüttin Esubki Mana Gavli Şafii İza Sahal Hadis C3 sayfa 102'de şöyle cevap vermiştir. Bana göre evla olan hadise tabi olmaktır. Kişi kendini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda ve hadise ondan işittiğini farz etsin, amel etmekten e, işittiğini farz etsin. Amel etmekten geri kalabilir mi? Allah'a yemin olsun ki hayır. Herkes de anladığı miktarda mükelleftir. Bu konunun izahını ve tamamını İlamül Muvakkin 2, 302, 370 ince sayfalarda Asabiyyeti Beyne Fakahail Emsar adlı eserinde bulabilirsin. Bu kitap da konusunda eşsiz bir kitaptır. Hakkı seven her kişinin Buna anlayarak ve üzerinde titizlikle durarak okuması gerekir. 5. Sizler hadisleri ve ricali benden daha iyi bilirsiniz. Eğer hadis sahih olursa onu bana da söyleyin. Kufeliler, Basralılar ve Şamlılar rivayet etsin fark etmez. Eğer sahih ise ben onlara giderim.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 de sahih senetle rivayet etmişlerdir bulunmaktadır dipnotta 8 ben bir söz söyler de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözüne sözüme muhalif sahih bir hadisi varsa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi amel etmek evladır beni taklit etmeyin İbni Ebi Hatim sayfa 93 Ebi Nuaym ve İbni Asakir sahi bir senetle rivayet etmişlerdir. <gülüyor> 9. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen her hadis benim sözümdür. Benden duymamış olsanız da benden duymamış olsanız bile. Bu da İbn Ebi Hatim sayfa 93-94'ten nakledilmiştir. İmam Ahmed bin Hanbel 4. imamımız. İmam Ahmed Hanbel'e gelince imamlar arasında hadisleri daha çok toplayan ve bunlara bağlanan odur. Öyle ki fer'i konularda ele alan kitapların tehlif edilmesini hoş görmezdi. Bundan dolayı şöyle demektedir. 1- Beni taklit etmeyin. Malik'i de, Şafii'yi de, Evzai'yi ve Sevri'yi de taklit et etmeyin. Onlar nereden aldılarsa siz de oradan alın. Başka bir rivayette, dininde bu kimselerden kimseyi taklit etme, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ve sahabilerinden varit olan neyse onu al. Bunlardan sonra gelenler, tabi'in hususunda ise kişiyi muayyerdir. Bir defasında şöyle demiştir, İttiba kişinin Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, ve sahabelere tabi olmasıdır ancak, tabiinden sonra kişi muhayyerdir. Bu da Ebu Davud, Mesail, Mesailul İmam Ahmet, sayfa 276'dan 277. sayfaya kadar olan bölümde yer almıştır. 2. Evzai'nin görüşü, Malik'in görüşü, Ebu Hanife'nin görüşü. Bunların hepsi birer görüştür. Buna göre de hepsi eşittir. Delilisi ancak rivayetler hadislerdir. İbn Abdilber el-Cami 249. 3. Kim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadisini reddederse o helak olacağı bir uçurumun kenarındadır demektedir. <gülüyor> İbnü'l-Cevzi El Menakib sayfa 182. İşte hadislere sarılmayı emretme, basiretsiz bir şekilde taklidi nehyetme hususunda imamların söyledikleri bunlardır. Bunlar öyle açık ifadelerdir ki hiçbir tevil veya münakaşayı kaldırmaz. Kaldı ki sünnede, ta, sünnede sabit olana sarılan kişi, imamların bazı sözlerine muhalif de olsa onların mezheplerinden ve yollarından ayrılmış olmaz. Bilakis o hepsine tabi olmuş, kopması mümkün olmayan sağlam kulpa tutunmuş olur. Ancak onların sözlerine muhalif olan, sünnetleri terk eden kimse böyle değildir. Böyle biri onları isyan etmekte ve biraz önce onlardan nakletmiş olduğumuz sözlerini muhalefet etmektedir. Yüce Allah da buyuruyor ki, Rabbine yemin olsun ki aralarındaki anlaşmazlıklarda seni hakem seçip, sonra da verdiğin hükme içlerinde bir sıkıntı duymayan, tam manasıyla boyun eğmedikçe iman etmiş olmazlar. Nisa suresi 3.65 yine buyuruyor ki, onun emrine muhalefet edenler, başlarına bir musibet gelmesinden veya acı bir azabı uğramaktan sakınsınlar. Nur suresi 24-63 Hafız İbni Recep diyor ki, Kendisine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin emrinin ulaştığı her kişinin yapması gereken, bunu ümmete beyan etmek, onlara nasihat edip bu emre tabi olmaları için çalışmaktır. İsterse bu ümmette büyük bir zatın görüşüne ters olsun. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin emri hata ederek muhalefet eden büyük bir zatın sünnete aykırı emrinden tazim edilmeye ve uyulmaya daha layıktır. Hak sahibidir. İşte bu itibarla sahabiler ve onlardan sonra gelenler sayı sünnetlere muhalefet edenleri tenkit etmişlerdir. Bazen belki de tenkitlerinde kaba ifadeler de kullanmışlardır.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 Değil mi ki onlar buna tabilerini emretmişler ve onlara sünnete muhalif sözlerini terk etmeyi gerekli kılmışlardır? Hatta İmam Şafii tabilerine, kendisi onu almamış olsa bile sahih sünneti ona nispet etmelerini emretmiştir. Bu yüzden İbn-i İbn Dakikül Ait teker teker ve toplu olarak dört imamdan her birinin sahih hadislere muhalif olan görüşlerini topladığı Tek ciltlik büyük eserinin mukaddimesinde şöyle demiştir. Bu meseleleri müştehit imamlara nispet etmek haramdır. Mukallit fakihlerinde bunları bilmeleri gerekir ki bu görüşleri onlara nispet ederek onlara iftira etmesinler. Dipnot açıklamalarında bu okumuş olduklarımın, bunu hatta babalarına ve alimlerine karşı yapmışlardır. Nitekim Tahavih-i Şerumena'il Asar'da, Ebu Yala Müsnet'te, e, rical güvenilir olan Ceyyit bir senetle Salim bin Abdülillah bin Ömer'den rivayet ettiler ki, Salim diyor ki, Mescid-i İbni Ömer Radyallahu anh ile otururken Şamlılardan bir adam geldi ve ona haç zamanına kadar Ümreden faydalanmayı sordu. İbni Ömer radiyallahu anh'u dedi ki bu güzel bir şeydir. Adam dedi ki ancak babam bunu yasaklıyordu. Adama şöyle dedi. Yazıklar olsun sana. Resulullah, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bunu yapmışken babam bunu yasaklasa sen kimin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin emrine mi babamın yasağına mı uyarsın? Dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin emrine uyarım. İbni Ömer, Ömer radiyallahu anh'u. Adama dedi ki haydi kalk git. İmam Ahmet Müsned No 5700 benzerini rivayet etmiştir. de 2'ye 82 sahih olduğunu söylemiştir. İbni Asakir İbni Ebi Zip'ten şunu rivayet eder. Dedi ki Sad bin İbrahim yani Abdurrahman bin Avuf'un oğlu bir adam hakkında Rabia bin Ebi Abdurrahman, Görüşüne dayanarak hüküm verdi. Ben de ona verdiği hükmü muhalif, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir haberini aktardım. Bunun üzerine Sa'd Rabia'ya dedi ki, Bu İbni Ebi Zib bana göre Sika güvenilir biridir. Bana da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden verdiğim hükmü muhalif bir haber naklediyor. Rabia ona dedi ki, Sen içtihat ettin ve hükmünü verdin. Sa'd ise cevaben şöyle dedi, Ne acayip bir durum. Sad'ın hükmünü uygulayacağım da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hükmünü uygulamayacağım. Uygulamayacağım. Hayır, hayır. Sad'ın hükmünü reddedecek ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hükmünü yerine getireceğim. Bu sefer Sad davayı yazdığı kararnameyi getirtti ve yırttı. Ardından adamın lehine hüküm verdi. Derim ki diğer geçen olaylarda bilakis ecir bile alacaklardır. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Hakim içtihat eder de isabet ederse ona iki ecir vardır. Hüküm verirken içtihat eder de hata ederse ona da bir ecir vardır. Buhari ve Müslim'de rivayet etmişlerdir.